Thank you. Açık Radyo'da Açık Dergi programı devam ediyor. Programın başında da söylediğimiz gibi Zenli filmini konuşacağız. Programımızın bu bölümünde canlı yayın konuklarımız var. Zenli 13 Ocak'ta vizyona girecek. Haftaya Cuma günü izlemek mümkün olacak. Filmin santreninden bir parçayla başladık esasında. En Unlikely Trio, of Friends taşıyan. Filmin tanıtımında da üç tane arkadaşın, Hikayesi olarak da veriliyor ama esasında pek çok konu içinde barındırıyor. Pek çok noktaya temas ediyor. Tabi bu kadar konuştuktan sonra konuklarımı da tanıtmam lazım sanırım. Filmin yönetmenleri Caner Alper ve Mehmet Binay konuğumuz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz bu koşuşturmalı dönemlerinizde. E, Biz teşekkür ederiz. Bize de yer verdiğiniz için. Şimdi üzerine filmi e, esasında Altın Portakal. film festivalinde ödülde kazandıktan sonra ödüller kazandıktan sonra daha doğrusu daha çok konuşulur oldu ama esasında çok daha uzun süredir sizin üzerinde uğraştığınız bir film 3 sene e, yanlış bilmiyorsam bir de bir belgesel geçmişiniz var şimdi filme geçmeden önce e, esasında belki bundan biraz bahsedebiliriz çünkü e, bildiğim kadarıyla filmin başlangıç aşamasında da e, tamamen farklı bir şekilde zanneleri konu alan bir belgesel olarak düşünülmüş evet. fakat sonrasında e, sizin de arkadaşınız olan e, bir nefret cinayeti Kurban giden Ahmet Yıldız'ın da hikayesiyle birleştirilmiş bir kurgusal film. Ben bu aşamaya nasıl geçtiğini merak ediyorum filmin. Yani bir belgesel ekibi olan sizden böyle bir kurgu filmi nasıl çıktı? Ahmet'in ölümünün bizde ve tabii ki toplumda ve çevremizde yarattığı şoku... Biz nasıl e, olumlu bir anlatım sürecine çevremize Türkiye ve dünyaya nasıl anlatırız diye düşünmeye başlayınca bir belgeselin ötesinde e, bir şeyler yapmamız gerektiğini daha geniş medya kanalları aracılığıyla e, Ahmet'in öyküsünü anlatmamız gerektiğine karar vermiştik. Hı hı. E, o dönemde e, Zenne üzerine, Zen'eler üzerine bir belgesel yapma fikri vardı. E, İstanbul kültür başkenti olmaya adaydı e, ve... Batıllaşan eğlence anlayışımızın altında ezilen bir takım değerler arasında zenneler de vardı. Biz e, zennelerin etkileyici danslarına şahit olmuştuk bazı kulüplerde. E, ve bir zenne belgeseli yapmanın ilginç olabileceğini düşünüyorduk. E, ama arkadaşımız Ahmet öldürülünce e, tabii ki e, bu kadar yakında böyle bir cinayet işlenince insan çok etkileniyor ve ne yapabilirim bunun hakkında diye düşünmeye başlıyor. O süre içinde Caner'in hakkında çeşitli çeşitli fikirler oluşmaya başladı. Evet ben e, Necan karakterinin karşısında Ahmedi yani hep yanı başımızda yaşayan bir karakteri aslında öldürülükten sonra fark ettim ki onlar birbirinin tam zıttı iki karakterdi her anlamda. Hayatın onlara verdiği şanslar ve onlardan aldıkları itibariyle e, üzerlerine, üzerlerine taşındıkları renkler ve örttükleri gizledikleri renkleri itibariyle tam e, zıt karakterdi ikisi. Onların bütün bu zıtlıklarda... Ee, muhtemel olarak öncelikle birbirlerinden nefret edebilecek, daha sonra da aslında çok anlaşabilecek iki yakın dosta dönüşe, dönüştürme fikri oluştu. Ee, ben bizi, bizi anlatan, dışarıdan bakan gözlerin çok değerli olduğuna inanıyorum. Biz biraz e, e, bizi dışarıdan tanımaya çalışan kişilerin na naif tanımlarıyla E, toplum olarak bütünüyle çok etkilendiğimizi ve onların o yorumlarını çok ciddiye aldığımızı düşünüyorum. Bu düşünceden yola çıkarak da bütün bu hikayeyi bir Alman e, savaş fotoğrafçısına anlattırma fikriyle Mehmet'e gittim. Dedim ben senaryosun üzerine çalışmak istiyorum. Ne dersin? Sonra tretman aşamasında bunu Filmimizin görüntü yönetmeni Antalya'da da en iyi görüntü yönetmeni ödülü aldı Noray Kasper ile paylaştık o da çok etkileyici buldu Çalışmalara öyle başladık 2008 son aylarında Ahmet'in de ölümünden 3-4 ay sonra başladık <gülüyor> Ve 2011'in işte 9. ayında 10. ayında film bitmişti Ve Antalya'da açılışını yaptık. Şimdi az önce dışarıdan deyince benim de kafamda esasında coğrafi olarak dışarıdan olmasının yanı sıra... ...yani bir şekilde içimizde de olabiliyor. Yani bu coğrafilikten çok daha bağımsız bir şey bu dışarıdan kavramı. Belki de bu filmi bu kadar çok konuşulan ve belki de önemli kılan biçimsel olarak... ...bir eşcinselin hayatını, sonrasında ailesi tarafından öndürülen bir eşcinselin hayatını... Bir şekilde ortaya çıkarması ve e, kitlesel olarak insanların izlemesini sağlaması. Bu noktada hani belki çok e, kaba bir genel bir soru olacak fakat e, ya da bir yönetmene sorulur mu tam olarak emin değilim ama e, filmin kimlerin izlemesini istersiniz ya da filmi nasıl bir amaçla yaptığınız gibi bir soru? Çok doğru bir soru bu. Evet. Yani biz bunu tabii yaparken bunu kime izleteceğiz? Kimlerin izlemesini arzu ediyoruz diye düşündük. Hı hı. Ee, biz özellikle de e, top, e, izledikten sonra belirli kırılmalar yaşayabilecek... ...ön yargılarını az da olsa üzerinden atabilecek... ...genel bir izleyici kitlesine bu filmi sunmak istedik. Ee, bir de aramızda zaman zaman biraz şaka, biraz da gerçek... Bu filmi annelerimiz izleyebilir mi diye hep düşündük. Hı hı. E, gerçekten de biraz aslında bunu düşündük. Çünkü filmde e, iki anne portresi var, aile teması çok önemli, abiler var. E, dolayısıyla bunu bir aile drama gibi tasarladığımız için annelerimize sonunda da izlettik. E, Antalya'da ilk önce, annelerimizden önce e, bize ilk gelenler 15, 16, 17 yaş civarında gençlerle 50-60 yaş üzerindeki bayanlar ve erkekler oldu biz buna çok şaşırdık hı hı. seyirci kitlemizin daha 25-35 yaş arası olacağını ediyorduk ama tam da aslında içten içe arzu ettiğimiz gibi hem gençler hem de erişkin bir kitle vardı hı hı. gözyaşları içinde sebebini bilmiyoruz yani bize neden gözyaşları içinde geldi o insanlar Sarıldılar, tebrik ettiler. Sorular sordular, alkışladılar. Jenerik boyunca, yedi dakika boyunca ay ayakta alkışladılar. E herkesin bir şekilde bir bağlantısı vardı <gülüyor> filmin içinde. E, bu Bence anlamda... farklı ve öteki olanla herkesin bir bağlantısı, bir ilişkisi, bir arkadaşlığı, bir nefreti, bir, bir şey var. Yani ya ailesinde var ya çevresinde var ya da kendisinin fobileri var. Dolayısıyla o bizim gösterdiğimiz... Öteki olarak ilk başta filmde görülen insanlar sonunda tamamen yani toplumdan herhangi bir birey gibi sonuçta onların dramını seyrediyorsunuz. Galiba o bağlantıyı kurdular. Hı hı. Siz de izlediniz onun için. Evet bugün içinde bir basın gösterimi yapıldı. Şimdi ben aslında şunu düşündüm. Bunu sormak istiyorum. Başında biraz belgeselden ve kurmacadan bahsetmişken şimdi sizin de biraz önce söylediğiniz gibi iki tane hayat sonra üçüncü bir karakter giriyor içine. Can ve Ahmet. Ee, i̇kisi de farklı noktalarda paralellikleri var ama zıt e, toplumsal olarak zıt e, koşullarda büyümüş kişiler bunlar. Şimdi sizin belgesel e, geçmişinizi, geçmişinizi de düşünerek ben filmi izlerken tamamen gerçek bir karakterden gerçek bir insandan daha doğrusu yola çıkıyorsunuz. Ahmet Yıldız'dan yola çıkıyorsunuz. Evet. Bu e, Bunu yaparken neden kurmaca yolunu seçtiğinizi merak etmiştim. Yani neden? Bunu tamamen gerçek olarak belgesel şe şeklinde değil de biraz daha kurgusal biraz daha belki renkli bir hale getirdiniz zennelerle birleştirerek. E, yalnızca zenninin hayatı e, yaşadıkları Veya sadece Ahmet'in yaşadıkları onun geçmişi onun sonu bize bütün bu coğrafyanın mozaini bu konuda verebilmek için yeterli gelmiyordu tek başına. <gülüyor> İkisinin kontrastı aslında bu ülkenin çelişkilerini içeriyor. Onun için birbirini çok tamamlayan. ...bir mozaik oluşturdu... ...Can hı hı. ve Ahmet karakteri... Ee, ...ikisinin birden birbirine paralel... ...bir belgeselini yapmak da iyi olabilirdi... ...ama sinemanın daha geniş kitlelere... ...ulaşabilme özelliği var... Hı hı. Ee, ...görseli çok zengin... ...hikayesi çok çarpıcı... E, ...ve trajik hikayeler... E, ...herkesin çok arzu ettiği... ...ama bir anda hikayede... E, ...ulaşamadığı... E, ...durumlar oluyor... ...biz... Ee, bu filmin uzun bu projenin uzun metrajı daha çok yakışacağını düşünüyorum. Evet yani mesela müzikte de iki ayrı kontrastlı iki ayrı e, tarzı da bir araya getirmeye çalıştık. Yani bunların hepsini Belki de böyle belki bir parça çorba gibi geliyor e, kulağa ama e, örneğin Ahmet'in hikayesi ve onun dramını anlatan e, İtalyan besteci arkadaşımız Paolo Potti Hı. tamamen klasik tarzda bir e, film e, müziği hazırladı. Biraz önce dinlediğimi evet, sanırım bir, kendisi. Evet e, birbirine benzemeyen Üçlü'nün hikayesi ismi parçanın. Ee, öte yandan Zenni'nin dans e, performanslarının müzikleri beş tane parçamız var. Hı hı. Onlar da Demir Demirkan'a ait. Ve onlar da sadece mesela oryantal değil farklı dünya müziklerinden e, etkilenmesini arzu ettik e, Demir'in. Hatta üzerinde çok ayrıntılı konuştuk. E, bir e, kafes dansı var mesela. Orada Demir e, Kuzey Afrika e, kurban ritmini temel alarak mesela onun üzerine çalıştı. Bunların hepsini bir araya getirince sanki bir parça Türkiye muza gibi... <gülüyor> ortaya çıkıyor. Evet, öyle evet. hayal ettik. Ee, şimdi Antalya Altın Portakal Film Festivali'nden bahsettik zaten. Sadece biz de bahsetmedik. Pek çok mecrada Hı -hı. E, 48. Hı -hı. Festivalin e, ödüllerini kazanmıştınız belki bir keda hatırlatmak lazım. Ulusal e, Siyat Ulusalı Ni film en iyi ilk film, en iyi yardımcı kadın oyuncu, en iyi yardımcı erkek oyuncu ve en iyi görüntü yönetmeni ödüllerini kazanmıştı Zenne. E, şimdi ben esasında bir başka festivalle ilgili bir soru sormak istiyorum. Geçtiğimiz aylarda gerçekleşen ilk LGBT e, festivali olan Queer Fest'in açılış filmiydi evet. Zenne. Evet. Biraz oradaki tepkileri de e, öğrenebilir miyiz sizden? Biz de çok merak ediyorduk. E, Kuyurfest'teki izleyici kitlesi Zeyne'yi çok merak ediyordu. <gülüyor> e, hemen Antalya'nın akabinde gerçekleşmişti. Herkes çok heyecanlıydı. İlk kez yapılan bir festivalde evet. ilk kez böyle ödüller almış onların filmi e, buluşacaktı. Çok güzel geçti. Çok <gülüyor> duyguluydu. İlk geceki tepkiler e, daha e, Türkiye'deki LGBT gerçekleri herkesin kendi hikayesi. Ahmed'in hikayesi, Zennel'in hikayesi e, üzerinden olurken ikinci gece e, çok daha çarpıcı oldu. E, i̇ki iki buçuk saat sohbete kaldı seyirci. <gülüyor> e, İlk gece annelerimiz vardı gösteride. <gülüyor> Onları sahneye çıkardık ellerinden tutup. <gülüyor> evet. E, e, hükümetten de temsilciler geldi kuyrfeşin açılışına. Onların da yeni anayasa ile ilgili güzel sıcak e, e, mesajları vardı. E, Aileden sorumlu devlet bakanından getirdikleri tebrik e, mesajları ile ilgili çok umut vadeden e, bu yeni anayasa çalışmalarının içinde mutlaka yer alması gerektiğini düşündükleri ve zelinenin de bu anlamda çok büyük hizmet ettiğini e, düşüncelerini paylaştılar. <gülüyor> Çok memnun olduk. Queer Fest bütünüyle e, hem e, Türkiye'de ilk kez gerçekleşmiş bir festival olması itibariyle, hem de Zenne'nin LGBT bireyler, evet, da. evet e, LGBT bireyleri tarafından algılanması itibariyle çok başarılıydı. Hı hı. Evet, General Per ve Mehmet Binayla birlikte Zenne filmini konuşuyoruz. Şimdi esasında Belki biraz spekülatif bir soru olacak bu fakat bizim e, bu aralar açık dergide biraz derdimiz olan bir konu. Biraz önce hükümetten de bahsetmişken son dönemlerde İçişleri Bakanı'nın bir açıklaması oldu biliyorsunuz ki İdris Naim Şahin'in e, ve sonrasında tepkiler de oldu. Tabii ki de Ayrımcılığa Karşı Gökkuşa Koalisyonu'nun e, yürüyüşleri oldu ve istifa etmeye çağırdılar. Sadece eşcinselleri ya da LGBT'leri değil e, eli kalemi tutan, eli tablo De çizen ya da kürsüde ders veren bir şekilde pek çok mecrayı teröristle de eşdeğer tuttuğu bir açıklama. Şimdi belki filmden bağımsız sizin kişisel düşüncelerinizi merak ettiğim için soruyorum bunu. Ee, ne düşünüyorsunuz? Evet valla Sayın Bakan bizleri ve düşünen e, sanatla ilgili e, insanları e, istemediğini bu şekilde belirtiyorsa ben de bir vatandaş olarak onu istemediğimi dile getiriyorum burada. <gülüyor> yani çok utanç verici tabii. E, Türkiye'de hala Ee, bu konuma gelmiş insanların böyle talihsiz açıklamalar yapması e, bütün e, buna tabi olmuş insanların bir araya gelip istifaya çağırmaları çok duyarlı çok doğru ben de kendisini istifaya etmeye çağırıyorum. Hı hı. Ee, peki şimdi biraz klasik <gülüyor> sorulara geçersek ya. Cuma günü vizyona giriyor. Bu cuma değil. Bir sonraki cuma 13, 13 Ocak'ta. Ocak'ta. Ee, kopya sayısı ne durumdadır? İstanbul dışında pek çok şehirde giriyor diye biliyorum. Evet. Evet. Ee... Çok yakın arkadaşlarımızdan İhsan Gören bize e, filmi daha ilk çıkarırken şöyle söylüyordu. E, Anadolu'ya dikkat edin çocuklar. Anadolu bu filmi din, e, izlemek isteyecek, duymak hı hı. isteyecek diye. E, onun söylediği çıktı. Biz 50'ye yakın kopyayla şimdi sinemalara, e, vizyona giriyoruz. Ve 16 ilde gösterileceğiz. E, örneğin Malatya'da iki sinemada, Diyarbakır'da iki sinemada, Trabzon, Adana, Antalya, Eskişehir, İzmit... E, tabii ki İzmir, İstanbul, Bursa, hı hı. Ankara. E, evet. unuttukları varsa da. İlk hafta bunlar. Trabzon. Trabzon, evet. Ve biz bunları e, gösterim süresince, e, elimizden geldiğince, hemen hemen bütün illerde e, gösterime giren seyirciyle buluşup sohbetler hı. etmeyi hedefliyoruz. Biz, Mehmet, ben ve e, başrol oyuncularımız. Hı hı. Bir de filmin e, Kültür Bakanlığı Kurulu'ndan, 15 yaş izniyle çıkmış olması çok sevindirici bir taraftan İçişleri Bakanlığı böyle açıklamalar yaparken devletin başka bir kurumu da mesela filmimizi 15 yaşla sınırlandırdı bu çok sevindirici 15 yaş ve üstü bütün izleyiciler filme gidebilecek cinsellik uyarısı almadık hı hı. son derece hassas yaklaştılar filmimize. Evet. Evet pek çok yerde de vizyona girecek olması tabii bir avantaj olabilir. Özellikle pek çok film yapılıp sonra onlar çok fazla maalesef salon bulamayıp bir iki kopya ile birlikte kapattıkları bir ülkede diyelim. General Pervi Mehmet Binay ben çok teşekkür ediyorum sizlere. Savaş yavaş artık sonuna geliyoruz <gülüyor> süremizin. Ee, eklemek istediğiniz bir şey var mıdır diye sorayım e, potansiyel seyirci olan dinleyicilerimiz evet. için. Evet izleyicilerimizin zaten açık radyoyu dinleyenlerin bu filmi e, gidip göreceğini e, düşünüyoruz. E, gidip gördükten sonra etraflarını anlatsınlar Ahmet'in öyküsünü veya Hı. o filmde gördükleri aldıkları mesajları. E, özellikle annelerin e, sinemaya gitmesini istiyoruz filmimizi seyretmesini istiyoruz. Evet. Azıcık da olsa bir kırılma yaratabilirsek insanların yüreğinde ne mutlu bize. <gülüyor> Zeynep'in çok fazla takipçisi var. Hem sosyal medyada hem de basın yoluyla e, okudukları üzerine bize ulaşan. Zeynep'in haftaya galısı olduktan sonra akademik galısı olacak Sabancı Üniversitesi'nde. Bu da çok sevindirici. Zeynep'i seyretmeden bugünca in inanan e, bütün e, Zeynep'in kitlesine de teşekkür ediyoruz buradan. Peki biz de size teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. şimdi biraz önce iki farklı dünyanın müziklere nasıl yansıdığından bahsetmiştik. Girişi Paolo Potini'nin parçasıyla yaptık. Bestelediği bir parçayla. Çıkışta o zaman Demir Demirkan'dan gelsin. Filmin en zamanda fragmanında müziği eee Dancer parçasıyla bitiriyoruz. Tekrar teşekkür ederim. Biz teşekkür, teşekkür ederiz. ederiz.